İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre dalga boyu, 250 kilocykel. Şimdi akşam ders başlıyoruz. Radio, <Gülüyor> ici Radio İstanbul. 1200 250 Nous commençons maintenant notre émission de ce soir. İlk açılış şeyi de bana söylettiler. ...yazısında bir yazdı, çatıb yapıyordum çünkü, arkadaşım istifa etmişti bu sıralarda. Aman ne üzenerek bir yazı yazdım. Ezber babam ezber, ezber babam ezber, artık tam kasılmışım. E ilk, hakikaten herkes işitiyor diyor, Roma radyosunu dinliyoruz, Paris radyosunu dinliyoruz. Sesim dünyayı aşacak diye ben bir kasıldım. Gayet de berbat okuyacakmışım Allah'tan sesim çıkmadı o gün Çünkü kıraat sesiyle hitabet sesiyle Talafıza hayır olması icab ederdi Biz içeri girdik Kemali haşmetle başladım Sayın dinleyicilerdi, muhterem Samiyeyim diye başlardık o zaman Okuduğuma katiyen evinim Sahibinin sesi gibi basmak alıp ve okumaktı o Bir de baktım ki yarı yolda Tok diye kapıyı vurdu Sedat mühür merhum girdi içeri Ben böyle yapıyorum Ağzıma hiç, parmağım şey sus sus yani Emisyon var ne onu sesin çıkmıyor dedi. O surette de ödümüz patlamış oldu mikrofondan. Ondan sonra yırtıldık. Daha tabii okumaya başladım. İki o hadise olmuş. Ondan sonra artık asılarak okumuyorum. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'de Büyük Postane Binası'nın bodrum katında yayına başlayan İstanbul Radyosu'nun ilk anonsunun kaydıyla başladım. Ardından anonsu yapan Şeref Şefik o günleri anlattı. E bu yıl da 13 Şubat günü Dünya Radyo Günüydü. Radyo Günü bu yıl 11. kez kutlandı. Bugünü dünya gündemine yerleştiren Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Radyoya Evet, Güvene Evet başlıklı bildirisinde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 Bu güvenin yüzyıldan bugüne sarsılmadan devam etmesinin nedeni UNESCO'ya göre radyonun vatandaşlara ne pahasına olursa olsun doğru ve güvenilir bilgi sağlamanın önemini daha da pekiştirmekte olmasının ve hayatların tehlikede olduğu günümüzde insanların medyadan beklentilerini oluşturan şeyin de doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak talebini karşılamasıydı. Radyo günlerini yaşayan şanslı kuşaktan bir bireyim. 1962'de doğdum. O günlerin tek radyosu olan TRT İstanbul Radyosu programcılarının sıcacık sesleri, dinlediğim müzikler daha dün gibi kulaklarımdaki, ruhumdaki büyülü yerlerini koruyorlar. Gün geldi siyah beyaz televizyonlar evimize girdi ve radyonun büyüsü bozulur gibi oldu ama ben yine de radyosunu başucundan hiçbir zaman ayırmayanlardanım. Yaklaşık 15 senedir evimde televizyon yok. Yine yaklaşık 15 senedir Açık Radyo ile yatıp kalkıyorum. Radyomuz bu yıl 27. yaşını yaşıyor. 2016'da Salt Dinleyici olmaktan çıkıp Babil'den Sonra programında sevdiğim müzikleri, şiirleri, sesleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Türkiye'den ve dünyanın dört bir köşesinden Seçtiğim, sevdiğim, daha çok halk şarkıları ve ondan beslenen diğer müzik türleri ağırlıklı bir müzik programı hazırlamaya, sunmaya çalışıyorum. Halk şarkıların tercihimde çocukluğumdan beri Yereden İstanbul Radyosu'nun ve Balkan Radyoları'nın etkisi var elbette. Bu yıl bu müzik yelpazesini biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Radyonun hayatıma nasıl girdiğinden de kısaca söz etmek istiyorum. İşte ailen 1957'de bugün de yaşadığımız Altınşehir Köyü'ne yerleşmişler. Çemberli Taş'ta oturuyorlarmış o yıllarda ve bir gün babam Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alan Altınşehir Köyü'nü keşfetmiş. İşte iki üç evin yer aldığı bir cennet mekanmış o yıllarda burası. İşte arsa alınıp evin temelleri atılmış... Barınacak hale gelince eşyaları toplayıp buraya gelip yerleşmişler. Sonra para ve zaman buldukça yıllar içerisinde evi büyütmüş rahmetli peder. İşte inşa faaliyeti babamın hayata veda ettiği 1985 yılına kadar devam etti diyebilirim. Ben 1962'de burada doğdum. Altınşehir'e her şey çok geç geldi. İşte yolsu, elektrik, kömürlü tren... İşte minibüs ulaşımı vesaire. Köyden halkalı tren istasyonuna yürüyüp gider gelirdik. Ortaokula başladığım yıllarda köydeki taş ocağından Zeytinburnu kireç fabrikasına taş taşıyan kamyonlarla yolculuk yapardık. Sefaköy Ortaokulu'na giden üç öğrenci vardı köyde. İşte bugün artık o köyden geride pek bir şey kalmamış olsa da hala İstanbul'un mahalle gelineğinin sürdüğü, işte göl manzaralı, bahçeli, ruhu olan evlerimizde yaşamanın tadını çıkarıyoruz yine de. E ki ben hala doğduğum odada yaşıyorum. E bu ne demek olduğunu ifade etmem hiç kolay değil. Ama ne yazık ki bu ayrıcalık uzun sürmeyecek. İşte yakın zamanda Kanal İstanbul veya Yenikent projesi bahanesiyle 65 yıllık bu hikayede bir biçimde sona erecek. Köye her şey geç geldi demiştim ama her zaman bir radyomuz oldu. İşte uzun kış gecelerinin biricik eğlencesi soba başında dinlediğimiz radyo programlarıydı. Baharla birlikte göldeki kurbağaların çılgın sesleri, kentten uzak ışıksız bir ortamda daha da öne çıkan yıldızların baş döndüren sonsuzluğu başlardı ve eve girme saatimiz daha geç olurdu. Ancak o zaman radyo ikinci plana düşerdi. Bugün Babil'den sonra da sizleri TRT arşivlerinden seçtiğim program kayıtlarıyla Radyo günlerinde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Programı 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'de Büyük Postane binasının Bodrum katında yayına başlayan İstanbul Radyosu'nun ilk anonsunun kaydıyla başladık. Ardından anonsu yapan Eşref Şefik o günleri anlattı. Kayıtlara geçmeden İstanbul radyo yayıncılığının hikayesinden de kısaca söz etmek istiyorum. Aslında İstanbul'da 1921'de ilk radyoculuk denemeleri başlamış. Halka açık ilk radyo deneme yayını 19 Mart 1923 yılında Çapa Öğretmen Okulu'nun Bodrum'unda davetliler ve basın huzurunda telsiz telefon tecrübeleri adı altında gerçekleştirilmiş. E bu ilk yayın İstanbul Üniversitesi'nde toplanan halk tarafından heyecanla dinlenmiş. Cumhuriyet'in ilanından iki yıl sonra 1925'te telsiz tesisi hakkında kanun yasası çıkarılarak ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulması öngörülmüş ve e, uluslararası açılan ihaleyi kazanan bir Fransız şirketi tarafından İstanbul ve Ankara'da telsiz telgraf vericileri yapımına başlanmış. E bu tesisin 1927 yılında hizmete girmesiyle New York, Londra, Berlin, Viyana, Moskova ve Tahran'la bağlantı kurulmuş. Daha sonra bu vericilere telsiz telefon yayını yapabilecek gerekli donanımların ilavesiyle radyo yayınları gerçekleştirilmiş. İstanbul Radyosu kurulduğu zaman yayın yeri Darpanenin ilerisindeki Osmaniye köyünde bulunuyormuş. Derme çatma bir stüdyosu olan bu binada çok fazla kalınmamış ve radyo Sirkeci'deki büyük postaneye taşınmış. Odalardan birine bir mikrofon diğerine de bir amplikatör yerleştirilmiş. Dünyada radyo yayıncılığının başlamasından 7 yıl sonra 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'deki Büyük Postane binasındaki küçük stüdyodan İstanbul Radyosu yayınlarına başlamış. Canlı yayın yapılırmış. İşte her program arasında spiker 5 dakika ara der ve metronom çalışmaya başlarmış. Bu arada işi biten dışarı çıkar sıradakiler içeri girermiş. Her gün 4-5 saat süren bir yayın yapılırmış. Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılırmış. Amaç halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerini anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamakmış. Başlangıçta herkes her işi yaparmış. İşte ilk halka açık sanatçı sunumu anonsunu yapan violoncellist Muhittin Sadağan bir ses kaydını dinletmek istiyorum. Alo alo, burası İstanbul Tesis Telefonu. Muhterem Sami, şimdi Vediye Rıza Hanım... ...Leyla Hanım Efendinin Hicaz makamındaki bir şarkısını söyleyecek. Neredesin, nerede acaba Neredesin, nerede acap? Gazi. Türkiye İş Bankası ve Anadolu Ajansı'nın 150 bin liralık sermayesinin %70'ine sahip olması kaydıyla Gümüşhane Milletvekili Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927 tarihinde Türk Telsiz Telefon Anonim şirketi kurulmuş. İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını 3 Şubat 1932'de Mustafa Kemal'in isteği ile Ayasofya Camii'sinden Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanla başlamış ve Mevlidle devam etmiş. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın sesinden naklen yayınlanan ezan kaydını dinletmek istiyorum. <Sessizlik> Altyazı <Sessizlik> ezan okunması 1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti iktidarı tarafından saklanmasına da sona erdirilmiş ve ezan Arapça okunmaya devam edilmiş. İlk yayınlar akşam saatleri yapılmaktaymış ve 5 saatte sınırlıymış. Şimdi sizlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 tarihli kurultayında Mustafa Kemal'in camlı olarak yayınlanan bir konuşmasından kısa bir bölüm dinletmek istiyorum kurultayın sayın üyeleri karşılarında bulunmakla az duyduğum geleceği arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla veririm. Bu bu anda Bundan önceki kuğultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kuğultayı ki iç ve dış düşmanların şimdileri altında kurulmuştur. Hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarda sadece yine tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Esref Şefik ve Halit Kıvanç'ın sunduğu naklen maç yayınları ise sanki geçmişteki pazar günlerimizle bütünleşmiş gibiydi. İşte ben Halit Kıvanç'ı hatırlıyorum, Baba Hakkılı Beşiktaş'ın. Lefterli ve Can Bartulu Fenerbahçe'nin, Metin Oktaylı Galatasaray'ın maçları, radyonun olmazsa olmazıydı o günlerde. Şimdi ilk naklen maç yayınından kısa bir bölümü Eşref Şefin sesinden dinleyeceğiz. 20 Temmuz 1934 tarihli yayın Kadıköy Fenerbahçe Stadında yapılan bir maça ait. Suat açıyoruz. Arada, arada, arada. Arada, arada. Arada, arada. Hazırlayan Suhi Garan, Teknik prodüksiyon Hayrettin Çalkılıç Ali Anzerlioğlu Maçın henüz ilk dakikasında sağdan Galatasaraylılar Mustafa Batı ile fırık atışını yaptılar. Topkale'ye doğru şandellendi. Havadan Metin'e geldi. Metin kafa yaptı, Fakat üst direkten döndü. Kale ağzında gene Suat yetişti, düştü, rahatlık gol. Suat yetişti. Birinci dakikada, dakika Suat oyunu 1-0 duruma getiren golü... Elektrik ve benzeri giderlerin halktan alınan yıllık 10 liralık aidatla karşılanamaması üzerine 1927'de radyo yayıncılığı için kurulan Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi zarara girmiş işte hükümetin hatır sayılır bir mali yardım yapmasına rağmen zararı devam eden şirketin 1936 yılında biten sözleşmesini hükümet yenilemeyince şirket 13 Haziran 1937'de yapılan genel kurulda kendini tasfiye etmeye karar vermiş. İstanbul Radyosu bir devlet kurumu olan PETED'e devredilmiş. Stüdyo ihtiyacını karşılamak için 1945'te İstanbul Radyo Evi inşa edilmiş. 1 Eylül 1949 yılı ise bugünkü İstanbul Radyosu'nun deneme yayınlarının başladığı tarih. İşte iki ay sürecek deneme yayınlarından sonra asıl yayınlara geçilmiş. İstanbul Radyosu Harbiye'de bulunan bugünkü binasında oldukça dar bir kadroyla yani işte 3 teknisyen, 3 spiker ve birkaç idari personelle yayınlara başlamış. Radyonun 3 spikeri Tarık Gürcan, Selahattin Küçük ve 25 yaşındaki Üsküdar Amerikan Kolejli Mekrufe Ekemanmış. 19 Kasım 1949'da yani düzenli yayına geçildiği gün yapılan ilk anons Selahattin Küçük'e ait. Şimdi o anonsu dinliyoruz. Burası İstanbul Radyosu. 428 metre 701 kilosikli TAW. Sayın dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Mekşufe Ekeman, İstanbul Radyosu'nun kurulduğu yılların üç spikerinden biriydi. İşte 1949'dan 1959'a kadar kadrolu olarak görev yaptığı İstanbul Radyosu'nun ilk amatör heyecanlarına ortak olan Mesut Cemil'den Cemal Reşitre'ye kadar pek çok dener, değerli sanatçıyla çalışan, yıllarca aynı mikrofonu paylaşan Ekeman, 2016'da hayata veda etti. Şimdi onun sesini 1955 tarihli bir kayıttan dinletmek istiyorum. Burası İstanbul Radyosu. Muhterem dinleyiciler, Piyanist Madam Teskin, violonist Necip Yakup Ve Viyolonselist Muhittin Sadık Trio'su Şüphe isimli romansını çalacaklar. Radyo günlerini anımsayanlar için bazı isimler var ki yıllar geçse de bu isimleri unutmak mümkün değil. Ailemizden biri gibiydiler. İşte onlardan bir tanesi de Orhan Boran'dı. Bana göre Orhan Boran stand-up'ın babası da sayılır. O günleri kendi anlatımıyla dinleyeceğiz şimdi. Ardından Paris'te geçen 4 yılın ardından İstanbul'a dönüşte 1966'da ...yayımına başlanan ve uzun yıllar devam eden... ...kendi yarattığı radyo karakteri Yuki ile yaptığı... ...bir program kaydından kısa bir bölüm dinleyeceğiz. 1949'da İstanbul Radyosu'nda evvela bir memur statüsünde işe başladım. Bana verilen ünvan temsil yayınları rejisörüydü. Ama bu sadece bir ünvandan ibaretti. Çünkü o zaman temsil yayınlarını Allah rahmet eylesin... ...Ekrem Reşit Bey yürütürdü. O derlerdi, toparlardı, oyunları seçerdi... Kimisini kendi tercüme ederdi, kimisini kendi yazardı. Yabancı yazarlardan, bizim e, Türk yazarlarından bir sürü piyeseler çekilirdi. Benim ünvanım, biraz evvel de söylediğim sadece bir ünvandı, memuriyet ünvanıydı. Benim asıl vazifem Ekrem Bişit Bey'in asistanlığını yapmaktı. Bu ünvan, e, memuriyet ünvanı pek uzun sürmedi. Çünkü yine 49 e, yıllarında bir lüks Gece kulübü açıldı. Oradan bir şovmenlik teklifi gelince onu kabul ettim. Bu tabii memuriyetle bağdaşmadığı için. Memuriyetten istifa ettik ama radyodaki çalışmalarımız aşağı yukarı 4-5 misli yoğunlaştı. Zaten efendim o tarihlerde radyoda çalışmak e, kavramı ve anlamı başkaydı. Saatlere bağlı kendimizi katiyen hissetmezdik ki oldukça ilkel metotlar, ilkel makinalarla çalıştığımız halde. Yani sabah saat 9'da e, işe başlıyor isek. Ki sabahın yedisinde iş varsa katiyen mesele değil, uykusuz da gelip başlayabilirdik yedide. Bazı kez e, kulakları çınlasın sabit ile teknik montajdan çıktığımızda sabahın üç buçu dördü güneş doğmak üzere olduğu o kadar olandı ki bize böyle fazla mesai hep demiş gibi gelmezdi. Yani mesele bir işe başlamak, onu bitirmek, yayını hazırlamak. Bundan saatimden alakası yoktu. Sarıyer'de gittiğimiz bir eğlence kulübünde çukurda kaldığımız için canlı yayını gerçekleştiremeyip de ne yapacağız diye merkezden telefon geldiği zaman canlı yayın arabasını tepeye çıkarıp FİÇ gazin olmadan gecenin karanlığında cıvıl diyen kuşların altında sanki eğlence varmış gibi arkadan alkış plaklarıyla, müzik plaklarıyla destekleyerek bir eğlence gecesi yarattığımız oldu. Benim lisan bilmem dolayısıyla bazı şeylere gidiyorduk. E, toplantılara anında üç dili Türkçe'ye tercüme ederek verirken mikrofonun kesilmesi Allah'tan önümüzde hangi konuda konuşmacının e, metni gibi bir şey var iken ...onu uydurarak konuştuğumuz gibi yani yayın kurtarmak için bazen pek ayıp da olsa... ...yayını kurtarmak için bir takım cambazlıklar yaptığımız olmadı diye oldu. Yuki sormasam benim için daha hayırlı ama dayanamayıp soracağım. Üç gündür benden haşlık istemedin. Birikisini de toptan alırım diye mi düşünüyorsun yoksa yine benden gizli bir şeyler mi dönüyor? Aa, sana da bir türlü yaranılmaz... ...harçlığımı kendim çıkarıyorsam, sana yük olmuyorsam kabahat mı? Anladık, anladık, heyecanlanma. Fakat Haşlığın nereden çıkıyor onu merak ediyorum ben. Çalışıyorum, kazanıyorum. Nerede çalışıyorsun, nereden kazanıyorsun? Tıraştan. Tıraştan olmaz canım, bu programdan kazandığımız paraları ben saklıyorum. Bu programdaki tıraştan değil, sahici tıraştan, berber tıraşından. Berber tıraşından mı? Yemin ederim anlamadım, nasıl oluyor bu iş? Hiç, apartmanın holünde bir berber salonu açtım, gayet iyi işliyor. E berber kim, kim tıraş ediyor? Berber de usta da kalfa da çırak da ben Hepsi ben Diyor ki bazen seni dinlerken gülmekle ağlamak arası acayip bir şeyler oluyor bana Nereden aklına geldi nasıl oldu bu iş Sen evden çıktıktan sonra misafir odasındaki koltuğu hole çıkarıyorum Banyodaki aynayı holün otomatik ışık büyümesine asıyorum Banyodan havlu dikiş kutusundan makas Senin odandan tarak tamam işte berber salonu hazır Allah'ın cezası maskara Hangi akıldan mahrum kişi gelir de senin apartman holündeki berber salonunda tıraş olur Öyle deme! Merdivenlere oturup saatlerce sıra bekliyorlar. Kim onlar? Bizim mahallenin çocukları. Ay senin müşterilerin bizim mahallenin çocukları mı? Tabii! Şöhretin bir anda mahalleye yayıldı. <gülüyor> Fiyatların nasıl ucuz mu bari? Saç kesme 20 kuruş. Eğer müşterinin 20 kuruşu yoksa iki avut ceviz. E i̇yi ne de olsa ticarettir. Başka? Başlık ama 10 kuruş, ben kurularsam 15 kuruş, sakal tıraşı da 10 kuruş. Şimdi da attın işte. Mahalle çocuklarından kim gelip sakal tıraşı olur? Bizim Oktay. Her sabah sakal tıraşına gelir. Hadi oradan miskin. Oktay'ın sakalı yok ki. Olsun. Ben de makineye jilet takmıyorum ki. <gülüyor> Orhan Boran 2012'de hayata veda etti. Zincirli Kuyu'daki mezarında yatıyor. İşte kulaklarımızda, ruhumuzda hoş bir seda bırakıp gitti bu dünyadan. İstanbul Radyosu'nun ilk sanatçı kadrosundaki isimlere de bir göz atarsak. işte Tamburi Mesut Cemil, Neyzen Tevfik, Kemençeci Ruhe. Kemenceci Ruşen Ferit Kam, Kanuni Ahmet Yatman, Kanuni Cevdet Çağla ve ilk hanende Zeki Çağlarman adlarını rastlıyoruz. Mesut Cemil bu sanatçıların oluşturduğu saz heyetinin şefi ve aynı zamanda spikerdi. Üyelerini Türklerle azınlıkların oluşturduğu bir orkestra kurulmuş. İşte Alan Franga yayınlar için taş plaklar kullanılmış. Bazen Mesut Cemil violoncelli Cevdet Çağla kemanla parçalar çalarmış, i̇şte Neyzen Tevfik, ne, Ney ile Zeybekler üflermiş. Sadi Yaver Ataman'la halk müziği de radyoya girmiş. İşte Sadi Yaver saz çalar, tamburacı Osman Pehlivan Rumeli türkülerini icra edermiş. Şimdi bu programın anonslarından birine kulak verelim. Memleket avaları, ses ve saz birliği Sadi Yaver Ataman. Radyoda bir saz ve söz arşivi olmadığı için plak yayınları piyasadan sağlanan kaliteli plaklarla karşılanmış. 1960'lara gelene kadar giderek zenginleşen arşiv ne yazık ki daha sonra hurda fiyatına plakçılara satıldığını biliyoruz. Doğru ellere geçenler bugüne kadar gelebildi bazıları CD olarak daha sonra basıldı. Bir kısmına benim de şahit olduğum Eşref Şefik ve Halit Kıvanç'ın anlattığı maçlar, işte Orhan Boranlı parodiler, Yıldırım Önal'lı radyo tiyatroları, Fehmiye Geli tangolar, Korkmaz Çakarlı arkası yarınlar, Baki Süha Ediboğlu'nun güçlü sesiyle okuduğu haberler, işte Hamiyet Yüce Ses'ten Safiye'ye, Zeki Müren'den Müzeyyen Senar'a, Perihan Altındağ Tüfekçi'ye Pek çok kadrolu radyo sanatçısının seslendirdiği şarkılar İstanbul Radyosu'nun tarihinde yalnızca küçük bir kesiti oluşturuyor. Bir de işte bugün 25 Mart 1972 Demirbank Hayırlı Günler anonsunu anımsayanlarınız vardır. Radyonun tarihinde neler yok ki? İşte 6-7 Eylül olaylarının kıvılcımlarından biri radyoda ateşlenir. İşte radyodan yapılan anonsla kalabalıklar galeyana gelir. 27 Mayıs askeri darbesinin bildirisi Alparslan Türk İş'in sesiyle evlerimize ulaşır. İşte Albay Talat Aydemir 1963 Şubat ve Mayıs darbelerinin anonsunu radyodan okutur. Her iki darbede başarısız olur. Hele Mayıs darbesinin anonsunun okunması tam aziz Nesinlik bir hikayesi var. İşte radyoyu ele geçirmek ve... Darbe bildirisini okumak için damada olan temeli görevlendirir Aydemir. Üç tank ve bir bölük harp okulu öğrencisiyle radyoya gelirler. Saat gece 12'yi geçmiştir ve anonsun okunması için bir buçuk saat yayın ekipmanlarının ısınmasını beklemek zorunda kalırlar. İşte sabaha kadar dört ayrı anons yapılır. Radyo bir albaylar cuntasının eline geçer. İşte bir genelkurmay kuvvetlerinin. Ertesi gün okunan son bildiri genelkurmayındır ve albaylar cuntasının ikinci darbe girişimi bastırılır. Darbeciler tutuklanır ve sonları malum. Bu anonsları anımsayacak yaşta değilim ama yani 12 Eylül darbe bildirisini okuyan Kenan Evren'in sesi bugün de kulaklarımda hala ama bu tatsız şeyler unutuldu. Yani radyo demek benim için heyecan demekti. Radyo demek işte yeni dünyalara, yeni bilgilere, sınırsız düşlere açılan bir pencere ve en çok da müzik demekti. 1961 anayasasından sonra 1 Mayıs 1964 tarihinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT kurulur ve diğer radyo yayınları gibi İstanbul Radyosu da TRT şemsiyesi altına girer. Haberleri ajans dendiği işte haber saatlerinde pek çok kişinin pür dikkat radyoya biraz daha yaklaşıp hemen yarı başında bir yere oturduğu memleketten son havadislerin alındığı günler başlamıştı artık. işte 50'li 60'lı hatta 70'li yıllar Türkiye'nin az frekanslı radyo günleri olarak tarihteki yerini almıştı. Bazen bir tango, bir skeç ya da tiyatro, işte arkası yarına kalan bir öykü, bazen bir fasıl, bir sohbet, bir çocuk şiiri, yurttan sesler korusu, işte bazen jimnastik hareketleri ya da hayat bilgisi dersleri evin baş köşesindeki radyodan odalarımıza ulaşırdı. Cenel Şahin de akordiyonuyla çalıp seslendirdiği taklitleriyle, unutulmaz isimlerden birisiydi benim için ve onun Siyah Beyaz Televizyon günlerindeki programlarında anımsıyorum. Celal Şahin'i şimdi bir Eşref Şefik taklidiyle dinliyoruz. Saydığım dünyalar bu biraz evvel ...müzik üzerine konuşmuştuk. Şimdi de efendim bu spor... ...sahasında biraz konuşalım. Biliyorsunuz... ...meşhur Carpentier... ...bu Paris'te bulunduğum zamanlar... ...bu Carpentier... ...o zamanın böyle yani... ...en meşhur boksörlerinden bir tanesi. Şimdi... ...bu adam böyle ringe çıktı mı... ...böyle beyaz süt gibi bir adam bulundu. Ringe çıktı mı bütün herkesin böyle... ...gözleri parlardı. Çok kuvvetli bir boksör aynı zamanda yakışıklı bir adamdı. Şimdi bu boksörün beyazlığıyla bizimkiler arasındaki farka girelim. Mesela bu Celal alalım yahut Yaşar Doğu'yu. Bunlar aşağı yukarı pınarın çocukları. Biliyorsunuz bunlar güneşin altında. Akşamlara kadar güneşler ve zağlanırlar. Böyle zağlanırlar hani bu bizim kehribar gibi sararırlar yani. Adeta bunlar bambaşka bir renk alırlar. Bu isim üstünde demektir. Yani üstünde olunca bir pehlivan, o zaman ondan korkulur. İstanbul Radyosu'nun unutulmaz programlarından biri de Yedi Tepe'den Yankılardı. Sunucusu ise işte Türkçe'deki ustalığıyla meşhur şair Baki Süha Edipoğlu'ydu. Şimdi Aşık Veysel'in konuk olduğu bir program kaydına kulak verelim. Sevgili dinleyiciler, Yedi Tepe'den Yankıların bu hafta çok değerli, çok sevdiğimiz bir misafiri var. ...aşık Veysel Şatıroğlu. Ama uzun yollardan gelmiş değil mi baki? Tabii de. efendim, halinden de belli. Ta Sivaslardan. Her sene gelir, hepimizi sevindirir. Güzel şiirleriyle, derin musikisiyle gönlümüzü yıkar. Hoş geldin Aşık. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Elhamdülillah, çok şükür. Dostları gördüm, gönlüm şeneldi. Baya bir baharda ağaçların çiçek açtığı gibi... Gönümde bir neşe açıldı. Eski dostlarını hemen buldum. El Mesut elbette. Cemil Bey, Orhan Borar Bey. Elbette. Sağ olsun, var olsun, var aşk. olsun aşkımız. Bir hatıranızı, Mesut Cemil Bey'le bir hatıranız vardır sizin müşterek. İlk plak için. Çok hatıralarımız vardır. Nasıl çok, oldu çok çok şükür, Mesut Bey? Çok şükür. Valla aşıktan dinleyelim. İşte ikiniz beraber lütfedip anlatın. Valla nasıl olduydı? Nasıl görüştüktü ilk önce? İlk önce... İstanbul Radyosu'nun galiba şu... Şimdi B yolunda o bina vardır, oradaydı, stüdyo oraya buyurmuştunuz. Evet. Oraya buyurmuşsunuz. Postanenin üstündeydi. Postanın üstünde değil, sonra B efendim Evet evet. Şey 304, Handaydı. Ha, evet, oralarda bir yerdeydi. Evet. Oralarda bir, bir gün buyurmuşlardı. E, ben hiç tanımıyorum. Evet. Aşı, e, bir ya yap yalnızım da bir akşamüstü bir dinleyelim dedik. Şöyle bir yan oturdum bir tarafa. Evet. Bir hatta masanın kenarında o da oturdu orada. Başladı sazını akord etmeyi. Baktım akort başka türlü ince dikkatli saat gibi akort ediyor. Hiç kimse de görmedim böyle bir şey. Ondan sonra şöyle bir kulak vermeye başladım. Bakalım ne çıkacak diye. Ondan sonra başladı söylemeye. Ben dedi de artık bilmiyorum ne hal oldum. Bir gözümden yaşlar mı aktı? Başım mı döndü? Masadan mı yuvarlandım? Kendimi bilmiyorum bilmez hale geldim. Ondan Aşk. sonra işte öyle bir. Birbirimizin elimizi tuttuk gidiyoruz çok şükür. Çok güzel. Aşık o zaman ilk defa meşhur ettiğim bir şey vardı. O neydi o? Parça. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Evet. Bir kerece baktı geçti. O zamanlar onu okudum. Sonra e, Seher'de ağlayan Bülbül. Aa, evet, onu evet. okudum. Körü okudum. Evet. Çok güzel. Ruhsati'den de bir şey okumuştunuz. Yahu Emrah. Emrah'tan'da. Emrah'tan. Evet, Emrah'tan. Evet, evet, evet, evet. Dedim dil verdi daların ıslanmış. Ah. Dedi çoğaladım. Sel yarasıdır. Bunları okuduk. Bugün okuduk. Biz gittikten yarım saat sonra rahmetli Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan telefon evet. etmiş. Evet. Onlar kim ise bana gönderin diye. Hı hı. Bizi de Arab kirli bir Mehmet isminde bir adam güle dibinde şeymiş. E, Afarduman'da kapıcı. Evet. Aldı götürdü bizi. E, Mesut Bey bilmiyorum gittiler. Ha evet evet. evet. Gittiler. Burada değildi. Adreslerini evet. bilmiyorum demişsiniz. Evet. Ondan sonra şey telefon etmişler. E, polis müdürlüğüne. 12'ye kadar polisler aramış İstanbul'da. Atatürk evet. arattı. Çok arandı, çok arandı bulamadık bir yer. Sabahleyin geldik. Mesut Bey dedi, "Ya neredeydiniz akşam? Bir fırsat kaçırdık ki." "Hayrola, neymiş?" dedik. <gülüyor> Atatürk arattı sizi bulamadı dedi. 12'ye kadar seferber oldu polisler, bulamadılar. Neredeydiniz siz?" dedi. <gülüyor> "Valla işte <gülüyor> bir apartmanın altında idik." dedik. "Ne yapalım? Ben bir mektup yazayım." dedi. "Gidin." dolma baca sarayına saz beraber alan geldi dedi. Mektubu yazdı, verdi bize Yaver Şükrü Bey'e. Aldık gittik. Evet, Şükrü Bey. Evet. Rahmetli deyim. evet. Oraya vardık. Orada mektubu verdik. Açtı, okudu. Ne yapayım dedi. Şansınız tutmadı. Eğer öyle bir şey olur da ararsa ben buldururum sizi dedi. Elelikle kaldı. Şimdi Can Yücel'in 1965 seçimleri öncesinde radyoda yaptığı Türkiye İşçi Partisi propaganda konuşmasından bir bölüm dinletmek istiyorum. Soyadı Takıo, Öğretici Ümüt, Takma Adı Elif, Saadet Adı Seher. Suçlular arasındaki adı, anasının adı Zehra, babasının adı Abdi, milliyeti Türk, Doğumu 1957, işi hırsızlık, vücut boyu 1.31, vücut cesameti narin. Vücut bünyesi ince, vücut vaziyeti öney, omuzları düşük. Sevgili yurttaşlarım, şimdi size okuduğum belge, 8 yaşındaki TAKO adlı kardeşinizin polisteki eşkel kağıdıdır. TAKO bugün Türkiye'de kaldırıma düşmüş, toplumun koruyucu elinden urak, çoğu da suçlu, 450 bin Türk çocuğundan biridir. Elinden tutacak kimi kimsası yoktur ama, hırsızlık ederken yakayı ele verdiğinde, Takoyu kolundan tutup cezaevinin sübgen koğuşuna atacak bir hükümeti vardır. Takonun doğum tarihi de vardır ama insan gibi yaşadığı yoktur. Takonun sabıkası vardır ama geleceği yoktur. Takonun onu seven bir atası vardır. Takonun halkın öğretimi ve eğitimini sağlama devletin başla gelen ödevlerindendir diyen bir anayasası vardır ama Takoya babalık edecek devlet babası yoktur. Kardeşlerim Eskiler çocuktan al haberi demiş. Biz de çocuktan Takada'n alıyoruz memleket haberini. Çocuk bayramını Sayın İnönü'nün 1943'te söylediği gibi milli hakimiyet ulusal egemenlik bayramıyla birleştirmemiz bir tesadüf değildir. Birleşik Amerika'ya verilen üslerle ulusal egemenlik sarsıntılar geçirirken takoda ya sübyan ...ya da köprü altında kutlayacaktır elbet çocuk bayramını. Büyükleri gelecek denen... ...umut kasamızı zorlarlarken... ...tak onun oyuncağı da... maymuncuktan başka ne olabilir ki? Kardeşlerim... ...memleket çocukları arasında bir de nöker çocukları var. Doğu köylerinde süre gelen... ...yaygın bir kölelik düzenidir bu. Köle demezler de nöker derler... ...parayla satılan bu insanlara. Nöker çocukları... ...fukara çocuklar, kimsesizler... ...anadan doğma nöker sayılırlar. Nöker çocuklarına da köle gözüyle bakılır. Genellikle ahırda yatar kalkarlar. Yatakları yüzsüz yorgan eski bir hasırdır. Urbalarını açmaz çarık çoraplarıyla girerler yatağa. Gecenin her saatinde tetik olmaları gerekir. Yazları güneşi dağların ardından görürler. Yemeklerini ahırda yerler. Ev halkı yemek yerken nöker el pençe divan durur. Su getir kapıya bak köpek niye avladı ağır bir ses var. Yemek bittikten sonra sofranın artıkları verilir nökere. Onu da bir rahatça yiyebilecek. Uyuzlu danaları çimdirdim mi? Atın yarasını yıkadım mı? Mor inek kaç güne doğar? Yıkık yerini yaptım mı samanlığın? Yurttaşlarım, biz de altına devletimizin de imza koydu. Birleşmiş Milletler çocuk hakları beyannamesine soralım bakalım ne diyor bu işe? Diyor ki, çocuk ihmal, zulüm ve istismarın bütün şekillerine karşı korunacaktır. Çocuk herhangi bir şekilde icaretmete olamaz. Evet. Bu güzelim topraklar üstünde yürüp oynamaya doğmuş kör çocukların ticaret meta haline gelmesine göz yumanlar toprak altındaki madenlerimizi, petrollerimizi yabancılara haydi haydi peşkeş çekeceklerdir. Kendi parçası, kendi kanından, kendi canından kopma vatan evlatlarına hayrı dokunmayanların memlekete ne hayrı dokunabilir ki? Bir tek hayırları varsa o da bu adamlara denecek. ...koskocaman bir hayırdır. Dış politikası NATO'ya araç... ...ahlakı vurkaç... ...ekonomisi kapkaç olan partilerin... ...gününü gün etmekten başka bir şey... ...düşünmeyen devlet adamlarının... ...yurdun yarını... ...ulusumuzun geleceği olan... ...çocuklarla ne ilgisi olabilir ki? <gülüyor> Yeter ki gönlünüz... ...ve kafanız doğru yolda... Doğrularınız işçi partisinden olsun... Ve yeter ki yurttaşlarım, gazanız mübarek olsun. Türkiye İşçi Partisi'nin işareti, hırtıklı çirtişli bir teker, yani bir çark ve üstünde eğik duran bir başaktır. İçinde de iki satır yazı var, köylüye toprak, herkese iş. Milletvekili genel seçimi dolayısıyla siyasi partilerin propaganda konuşmaları saatinde Türkiye İşçi Partisi adına parti üyesi Can Yücel konuştu. Bir de sanat güneşimiz vardı. İşte Zeki Müren'in gözünüz yolda, kulağınız bende olsun sevgili şoför kardeşlerim diye başlayan şarkıları ve şovları ise hala hafızalarımızda yer alıyor. Zeki Müren'in İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden Tarık Gürcan'ın konuğu olduğu bir program kaydında Zeki Müren'in sesine kulak veriyoruz. Evet aziz ve muhterem dinleyiciler. Programımızın bu haftaki sanatkarı Zeki Müren'dir. O sizler için sizlerin istediği en seçkin şarkılarını hazırladı. Huzurunuza geldi. Hiç şüphesiz ona sormak istediğiniz, kendisine hususiyetlerine ait pek çok sualleriniz var. Bilmiyoruz sanatkarla olan konuşmalarımızda bu meraklarınızı tatmin edebilecek miyiz? Ona soracağımız sualleri seçerken, bilhassa sizlerin düşüncelerinize tercüman olabilmeyi şiddetle arzu ettik. İster misiniz bunlardan ilkinizi Zeki e tevcih edelim. Ben bu sözleri söylerken o mikrofonun karşısında mütebessim ve zeki bakışlarıyla beni süzüyor. Gözlerinde acaba dağarcıktan neler çıkacak der gibi bir ifade var. Sizleri de onu da daha fazla bekletmek istemiyorum. E şöyle umumi bir sualle mevzuna giriyoruz. E zeki Bey ...sanat hayatına intisabınız ne şekilde oldu? Bunu hazırlayan ve tahakkuk yoluna koyan amiller neler olmuştur? Müsaade ederseniz doğrudan doğruya sualin cevabına geçmeden önce... ...ilk anda dinleyicilerime birkaç kelime söylemek... ...onları selamlamak istiyorum. He he. Beni seneler senesi en sıcak alakalarıyla... ...radyoları başında dinlemek lütfunu gösterdiler. Bugün onlarla daha değişik bir program çerçevesi içerisinde karşı karşıyayım. Kendilerine hitap edebilmek... ...benim için başlı başına bir memnuniyet vesilesi olacaktır. Bütün dinleyicilerime gönüller dolusu sevgiler ve selamlar. Mikrofondaki durumum itibariyle ben zaman zaman... ...kah sanatkarlara, kah dinleyicilerimize elçi olmaktayım. Bu defa da onların nam ve hesabına size teşekkür ederim. Şimdi sualinizi cevaplandırayım Tarık Bey. Amatörce bir merakla Türk musikasına müthiş bağlanmış ve onu sevmiştim. Uzun zaman bu hevesle üzerinde durdum... Neticede bu merakım beni 1951 senesinde İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanlara kadar götürdü. Kazandım. Fakat asıl şansım bundan sonra yardım etti. Bir tesadüf bana sizlerin karşısına sık sık çıkmak imkanını verdi. İmtihandan bir hafta sonra mazereti dolayısıyla neşriyatına gelemeyen Perihan Sözeri'nin yerine mikrofona çıkarıldım. Çıkış o çıkış. Hatırlar mısınız Tarık Bey? Bu ilk neşriyatımı da siz anons etmiştiniz. Nasıl hatırlamam? Ne kadar heyecanlıydınız. Çok... O günü en küçük teferruatına kadar bütün canlılığıyla hatırlıyorum. Peki okuduğunuz şarkıları da hatırlıyor musunuz? Hepsini. O halde Zeki Bey dinleyicilerimizi o programınızın ilk şarkısını dinletelim. Böylelikle eski ve kıymetli bir hatırayı iade etmiş oluruz. Peki. Haftada programın sonuna geldik. Bugün yarım yüzyılı geçen kişisel radyo günlerimin izinde geçmişe kısa bir gizli yaptık. Anlatacak daha çok şey var radyo günlerime dair. Başka programlarda devam ederiz. Türkiye'de radyo yayıncılığı fiilen 1990'a anayasal olarak 1993'e kadar devlet eliyle yürütüldü. 1993 yılındaki anayasa değişikliği ve 1994 yılında çıkarılan kanunla devlet tekeli kalktı ve özel yayıncılık devreye girdi. Açık Radyo'nun kurulması da bu yıllara denk düşüyor. İşte 4 Kasım 1995'te yayın hayatına başlayan Açık Radyo da bugüne kadar... 1500 civarında programcı, yüzlerce farklı başlık ve temada toplam binden fazla program yaptı. Geçen yıl başlayan ve bu yıl 1 Mayıs'ta sona erecek olan 54. yayın döneminde 230 programcı ve 153 programla Açık Radyo yayınlarına devam ediyor. Dünya'da demokrasilerin içinde olduğu bu tekinsiz, belirsiz, enkazı andıran sosyal ortamda büyük bir sorumsuzlukla yerle bir edilen doğanın ve doğal ortamların durumunu kimi zaman bedelinde ödemeyi göze alarak dinleyicilerine daima doğru ve güvenilir biçimde sözle ve müzikle aktarma gayretini azimle sürdürme çabası içinde. Hepimiz için en önemli olan bu meselelere sürekli odaklanarak bu yolculuğa devam ediyoruz. Dünyada pek de eşi benzeri olmayan muazzam bir çeşitliliği barındıran müzikli ve sözel programlarını önce sesli ve sonra da çoğu kez yazıyla da beslemiş olarak yeryüzünün olağanüstü renkli çeşitliliğini dinleyicisiyle 26 yıldır sürekli paylaşıyor radyomuz hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı olmadığı gibi işte çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler dışında hiçbir ideolojiye de bağlı olmadan sadece dinleyicilerinin fikri ve ekonomik desteğiyle 26 yıldır yoluna devam eden açık radyonun bugün radyo çalışanları ve gönüllü programcıları dışında bir başka ve en önemli bileşeni de siz dinleyicileri Bugün her zamandan daha çok desteğinize ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani yılın 365 günü, günün 24 saati desteğinizi radyomuzun web sayfasında yer alan Destek Olmak istiyorum bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Babil'den sonrayı Instagram'dan da takip edebilirsiniz programı bir radyo kaydıyla kapatmak istiyorum. cumartesi gecelerinin geç saatlere kadar süren eğlence programları vardı. Şimdi 1974 tarihli bir kaydı sizlerle paylaşmak istiyorum. Programın konuğu Ajda Pekkan. Açık Radyo çalışanlarının, programcılarının ve siz dinleyicilerinin Dünya Radyo Günü kutlu olsun. Hep birlikte nice günlere, nice yıllara. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Esen kalın. Son günlerin ses yıldızı Ajda Pekkan. Teşekkür ederim. Ee, şimdi sizlere herhalde bir parça söyleyeceğim. Ee, Orhan Sezener orkestrası eşliğinde Yemeni bağlamış telli başına zülfere düşmüş ilanca. Düşmüş hilali kaşına, kemin balamış heli başına, zülfürleri düşmüş hilali kaşına. Henüz girmiş on üç on dört yaşına, eda olmuş beni güzeli. Henüz girmiş on üç on yaşına.